İki, malını, milkini tasadduk etse, malının milkini de hep sepsadaka verse, harpler harplerde kahramanca çarpışsa, harplerde de kahramanca çarpışıyor, kafirleri yarfilerye geçiyor, böyle yiğit olsa, eğer sevdiğini Allah için sevmiyor, Buz ettiğine de Allah için buz etmiyorsa, yaptıklarından hiçbir faide göremez. Ne namazından, ne orucundan, ne hacından, ne zeketinden, ne hadlerde kahramanca uğraşmasından, ne de malını, milkini hep vermesinden kendine bir faide olmaz. Böyle oluyor, bitiriyorum. Musa Aleyhisselatü Vesselam, Allah şefaatine şair etsin. Musa Aleyhisselatü Vesselam, Halik-i bin bir kelamı görüştüğü zaman, Mevlamız, Allah'ımız soruyor, Ya Musa benim için ne amel ettin? Namaz kıldım Allah'ım. Namaz kendi bürhanın seni cennete götürmeye sebep olacak. Elinden tutacak, yolunu gösterecek cennetin buradan girilir diye. O sana hizmet edecek, o benim için değil, senin için yapmışın. Allah'ım senin için oruç tuttun. Es-Savmi li ve en-e-edzi benim için mükafatını ben veririm Ve Savun da senin için, e ya Rabbi, hayır, kendin için. Çünkü cehennemle senin arana kalkan olacak. Cehennemi göstermeyecek oruç, orucun yüzünden kurtulacaksın, cennete alaya gideceksin. O da benim için değil. Benim için ne yaptın? Yarabbi senin için zekat verdim, salaka verdim, çok masarifler ettim fakir fukara, hayır yağmursa. O da senin üzerine gölge olacak. Yani güneş bir mızrak boyu indiği zaman beynini kaynatmayacak, kendi malın kafayın üzerine gölge olacak, kurban kestim, burakın olacak, ona binip sıratı geçeceksin. Seni senin için zikrettim ya Rabbi Allah Allah Allah benim efendim bana bin tane verdi öyle okurdum iki bin verdi okurdum senin için okurdum bunları ooo oh, oh. buçuktan onu çalıyor şimdi, bu kardeşimiz dışarıda olduğu için saat'in adetleri de belli olsun. Ya, benim için değil zikrüm de sana nur olacak, yani ben gani yunanil aleminim. Ben o kadar zenginim ki kimseye ihtiyacım yok, ben hepsi zengin birden, alan, göz, kulak, hiçbir şey yapan benim. Kimseye muhteş değilim ben ya sanki ki zikredenler bana bir faydası olsun, kendi faydalarının için beni zikrederler. Allah, Allah diyeyim de Allah, e, Allah lefzai celal-ı gibi olduğundan İçerideki kötülükleri, hırsı, tamağı, puhulu, adavatı, keni, bozu, riyai, zümhayi, böyle kötü ahlakları yaksın geçsin içinden de helim, sabır, kanaat, tevekkül, tevazu gelsin diye zikrime devam ediyoruz yoksa benim kendimde menfaatım var sizin zikrinizden, zikrimden sizin menfaatınız var. Ya kardeşim, öyle olunca yarat bir. هَلْوَالَيْتَ veliyen, وَل۪يَنْ هَلْعَالَوْتَ لِي Diyor ki, Ya Rabbi, beni o devin senin için olan amele delalet et beni. Sen niye gösterirsen ben onu yapayım da sana tam ibadet etmiş olayım senin için olsun. هَلْوَالَيْتَ veliyen, وَل۪يَنْ هَلْعَالَوْتَ Allah'ın bir velisini benim için sevdün mü o Allah'ın sevgilisidir diyerekten sevdin mi? Bir de Allah düşmanına boğaz ettin mi, kalben boğaz miydin? Şöyle tahlil edelim, Allah'ın dostu şeriattan hiç ayrılmayan, namazı daim, korucu daim, haccı daim, zekati daim, gelişeti hep e, ahlakım, Hazreti Muhammed'in ahlağına uyan, ''Takallakû bi ahlâgillâh ve bi ahlâgı Rasûlullah sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem'' Ahlâgı Allah ahlâgı Rasûlullah ahlâgına benzeyenler, Allah'ın sevgili velileri. Onları benim için sevdin mi, bu benim için olur ya Musa, benim düşmanlarıma da adâvet ettin mi, senin düşmanların kim ya Rabbi? Emri bilma, ruf anil, münker tanımayan, emrimi tutmayan, günahlardan kaçmayan benim düşmanım. Yani namazını kılmıyor, açıktan orucunu yemeğini görüyor, elin ırzın namusunu altından götürüp eğer izinlemesine yoksa zina ettiğini biliyorum. Umar oynadığına rast geliyorum, kahveden çıkmıyor, kazuneden çıkmıyor. Hiç ulemaya hürmeti yok, ibadete muhabbeti yok. Bu kimseler Allah'ın düşmanı. Bunlara da buğz ettin mi kalben bunları sevmez miydin? İşte bu benim için olur. Sevdiğini Allah için sev, sevmediğini de Allah için sevme. Size bir direktif vereyim, bırakayım. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam miraçtan teşrif ettiğinde iki satır yazıya rast geldim diyor kardeşlerim. Bir satırında levhanın bir kimsenin ne kadar günahkar olursa olsun. Tevbe etmiş günahlarına, iyi kimselere katışmış, iyi kimselerle sevişmiş. Böyle onun hali, yuhşerül mer'u mâmen ehabbe, el mer'u mâmen ehabbe. Bunlar hadisle sabit. O kulumu günahlarının yüzünden o içine katarım, mahşarda beraber haşrı cem ederim. Günahın çok değil de cehenneme göndermem. Onlarla cennete alaya gider. Çünkü seviştiği kutbu cihanlarımış. kutbu akdaplar, kavsül azamlar, halifeleri, müritleri, dervişler, müminler, müminatlar. Allah'ın sevdiği kullarıyla sevişmiş. Onlarla beraber haçlı cem olur. Öyle olunca sen kendinden düşüneceksin. Seviştiğin adam iyi mi kötü mü? ise sen de iyisin. Kötüyse sen de kötüsün. Başka hiç öte yanda laf yok. Ben namazımı kılıyorum efendim. Onlar kılmıyor ya. Yazık sana. Kılmıyor da onun tesliki mesai ediyorsun. Oturuyorsun. Evet diyor. Nasihat diyor. Kıldırmaya çalış. Onu da senin gibi namaz kıldırmaya alıştır. böyle yoksa o bey namaz. Sen namazlısın. Hiçbir faydan olmaz. Büyük zararın olur. İkinci satır diyor. Çok ibadeti var. Anla gel ne kadar Allah'a ibadet etmiş. Secdeler etmiş, ibadetler etmiş ama seviştiği adamlar fena kimselermiş. Onlarla rahat eder, onları eğlenceli konuşturur. Konuşturur, onların laflarından zevk duyar. Onların lafından zevk duyar. Onlarla teşrik mesaisi var. Bütün amelinin mahvederim, onlarla beraber haşrı cemi Beraber cehenneme gider. Ya Rabbi, ben o kadar ibadet ettim. Şeytan da o kadar ibadet ettiydi. Yüzünde bir karış şiir kalmadı. Secde etmedik. Allah'a, Allah'a ittiba edip Allah'ın emrettiğini tutmadığı yüzünden secde ettiğince Adem secdeye layık değil. Ben ataştan halk olundum. Ben layıkım demesiyle reçm olundu. Kavuldu. Dert ol başından kafir. Dedi dergahı izzetten kavuldu size azıcık daha ileriye varayım kavulunca niye böyle yaşayayım ya Rabbide dedi beni kavudun recmettin ettin ama evvelden bunu duyardı birisi mukarrab meleklerden birisi birisi merdut olacak melun olacak diye <gülüyor> bir kat ilan olundu kim olduğu belli değil kendi melekleri okuttuğu için çok alim çok şeytan melekleri Okuttuğu için o kendini çok büyük gördüğünden biriktirir, dua ederdi. Allah sizleri öyle bir tehlikeden muhafaza etsin bir kendini demezdi. Kendi mağrurdu. Mağrur olduğundan kendi düştü o tehlikeye. Adem'e secde deyince, Dey, katiyen edemem. Ben halk halkolundum, o topraktan toprak süflü üstüne... Otururlar, abdüs ederler, ne ederler? ben olmayayım yukarı doğru. Bu kibrinin yüzünden Allah sen bilemedin, layıkı ben dedi, bilemedin deyip de ilim sıfatını inkar ettiği için kafir oldu. Ece bunlar her insanın ağzından duyulmayan şeyler. Tabi ey Kacizüft babamdan neden gelen şeyler bunlar. Ey Merem ya Rabbi. Kıyamete kadar yaşayın bana ömür ver. Bak yerde gövde bir karış yer kalmadı. Secde etmedi. Dünyada olsun mükafatını. Verdim kıyamete kadar. Yaşa dünyanın benim yanımda bir kıymeti yok ki şeytan dedi. İki. Kulların üzerine de musallat olayım. Kulların üzerine musallat olayım. Vesvese vereyim. Benimle cehenneme girdirecek adam hazırlayayım. Yanıma e, müsaade ediyorum dedi. Çünkü iyiyi kötüyü seninle seçeceğim. Senin vesvesine aldanıp da sana uyanlar ehlinle ağır olur. Ama şeytan dedi ki sağlarından, sollarından, ilerlerinden, gerilerinden gelirim onlara bütün cehennemi doldururum onlarla. Ama muhlas olanlar, halis muhlis olanlara gücüm yetmez. Her yaptığımı Allah ızası yapanlara gücüm yetmez benim dedi. ...ondan alda da aldatabilirim. Onun için kardeşlerim, hem yaptığımızı Allah için yapalım da şeytan evleniyor bize. Diyor ki, yaptığını Allah rızası için yapanlara gücüm yetmez diyor. Onun için şeytan da bizi iyi kötüden seçmeye emrolundu, öyle seçiyor. Dün konuştuk şeyde, kürsünüm üzerindeydim, <gülüyor> şeytan cehennemde herkes üstüne hücum ediyor... Bizi yoldan çıkaran sen değil misin? Karula sıcak, kafir di, Üstüne hücumuyor. Durun bir dakika diyor. Kürsüye çıkıyor. Hiç gözümüze göründün mü? Doğru söylen diyor. Bunu da Kur'an-ı Kerim'e var diyor. Hiç göründün mü gözümüze? Yok diyor. Bir vesvese ver, verirdim ben. Siz açıktan ha, peygamber geldi mi size? Geldi. Duyup yatıyoruz peygamberimiz. Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Medine'ye hicret etti ona uyanlar eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyenler mümin oldular cennete girdiler ondan size böyle peygamber geldi ya doğru söylen eline Kur'an da verdi Allah Kur'an-ı Kerim'de delil oldu bürhan oldu Kur'an da açıktan geldi mi doğru söylen diyor geldi Kur'an-ı Kerim'i bilmek deseniz hocalar Kürsüye çıktı, birer birer Kur'an'dan haber verdi. içinin manasını söyledi. İyi, kötüyü duydunuz mudur? Duyduk. Ben bir vesvese verirdim size. Yani rüşvet alırsan daha iyi derdim. Pangayla alakalanırsan daha iyi derdim. Ondan sonra, e, yani kendin namusundan, elin namusu daha tatlı. Onun yüzüne bak derdim. Vesbese, estağfurullah. Bu günah nasıl baktım? Ne Kendi dizlerinizi kendiniz kendiniz ettiniz kendinize. Benim gelişimde de hikmet vardı. Ben mespese verirdim kalbinize. Ne diye aklınıza uymadınız da ardına uyduğunuzda günah. Herkes kendi dizlerine ağlayaraktan o ağlaşıyorlar. İmanlılar ise Binlerce sene yandıktan sonra Cebrail aleyhisselam oradan giderken, bunu da konuştum dün, şöyle giderken şahsı 70 bin defa peygamberimize inip çıktığı için peygamberimize benziyordu. Ya Muhammed, ya Muhammed, ben Muhammed değerlim, ben Ceb Ce Cebrail'im. Yandık ya Cibril, konursu oldu. Kıl kül yakar gibi bizi yaktılar. Gülme yok, bir şey yok. Seneler geçti, peygamber şefaat ederim derdi. Peygamber şefaat de etmedi. Biz böyle yanıyoruz. Varyum ben peygamberimize deyim diyor. Orada oynan varıp cennete pirdevzi alada. peygamberiniz kürsüsüne oturmuş. Sevce-i kızları, sahabeleri... Sağında solunda peygamberler Pidevsi ala cenneti dolmuştu o gün Böyle dolu, hep hizmetindeler Rasulullah'ın O da böyle ferahlı ferahlı ümmetine, ashabına bakıyor, elleri öpülüyor Herkes ziyaretine geliyor, Allah o günü göster bize ya Rabbi Bak bizim zümüne gelmiş gibi oldu böyle Allah'ın cemanı, bah görüyor, peygamberimiz zevkinde ya Muhammed sen burada zevki sapadasın, ümmetinden bir grup, bir perdenin ardından Allah göstermeden cehenneme göndermiş çünkü bey oruç oruççerimmiş, hac gitmezmiş, zeket vermezmiş, anasına babasına ısyan edermiş, komşusunu incidirmiş, haksızmış, onların yeri ne onlar yanmış orada, olmuş Peygamberimiz Kürsüsünden kendine atarak secdeye kafanda ağlayaraktan. Ne diye ya Rabbi siz vermedin miydi ümmetini yakmam diye. Bu ne başıma gelen benim diye. Ağlarken Halika Zülcelal ağlama Habibim. Git onları çıkar diyor. Varmış ki gong sormuş. Ellerinden tutup tutup dışarıya çıkarıyor. birer bilir tüm çıkarmış da sıratı geçirmiş de hayat ırmağı değiller bir ırmak var. Oraya girilince hepsi bir ee, nasıl şey bilir misiniz? İhran tohumunu kara ee, toprağa at verince bir verir de yem yeşil çıkar, o siyahlık gider yem yeşil çıkabilmüşler dışarıya kab simsiyah olur bakır kap, kap, iyi kayıp içini dışını iyi temizleyince nasıl kalay sürünce par par parlar hepsi par par parlayacak. Çıkacaklar dışarıya. Herkes birbirini gördüğü için şu anında cehennemden yanmış da çıkmış diye mühür var. Herkesin burasında, anında. Onu görünce, ya Allah biz cennete girmek. Çünkü komşularımız, arkadaşlarımız, gel kardeşim doğru yola git de biz gitmedik. Şimdi görürse orada gördün mü dediğimizin aslı var mıymış, nasıl yanmışsınız derler bize zorumuza gider biz bu mühür bu, onda bulunduğu müddetçe girmek cennete ağlaşıyorlar. Peygamberimiz Allah'a bir daha iltica ediyor. cibrili Emin'i göndermiş. Kanadı ile alnılarına sürü verince kanadı, alnındaki mühür geç veriyor. Cennete giriyorlar, zevni safaya, aman çok yanıyorlar. Allah'ımız bizi cehenneme girdirmeden bila hesap ve la mizanı görmeden, hesabı görmeden Duhuli evvelin ile cennette dahil olan Jümre'ye ilhak dur ya Rabbi. Zalillahi <Sessizlikbah> Teala. <endpoint> Bismillahirrahmanirrahim lamar dukun la He told me that when he saw me. وَمَنْ يَفِي أَرْبَ جَلِيْءَةَ إِلَّا اللَّهَ لَرَبِّ الْحَمُودِ Rule number two. أَمَنْ يَأْكِتِي لَبَى الَّذِي لَمِي قَبْلِكِ قَيْمِ مُوحِ Subhanallah. They look like family members. La ilaha illallah. We'll like a bag of potatoes <speaking in Hebrew> İnnallâhe yüşhedü kessemâ'e ve'l-ard. ve Kul niyyahu Kul enna kana rabbuddu habuna fa kul enna kana rabbuddu habuna fa kul ibudu talin nadin سبحان ربك رب العزة على سفورة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إجابة الدعاء تعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله ثم ثم الحمد لله أهل إسلام أرضوز الحمد لله محمد أمة أرضوز الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الحمد لله يا جماعه الحمد Oğu aziz sultan yani kabul kabul. Matoni